Herkese iyi akşamlar. Biz Mor ve Ötesi'nden ben Harun. Merhaba ben Burak. Yine 15. defa Açık Radyo'nun dinleyici destek projesinde burada olmaktan çok mutluyuz. Ee, Eraslan yüzünden yayına geç girdik ama bunu bizi engellemeyeceğini biliyoruz. Ömer madadadan da izin aldık biraz unutabiliriz. Önümüzdeki saat boyunca Açık Radyo'ya yani bizim evimize vereceğiniz her türlü destek için şimdiden teşekkür ederiz. Önce bir telefonlarımızı hatırlatalım. Evet, eee... Telefonlarımız malum 0212-343-4141 Şimdi Harun biraz evvel... Sevgili dinleyicilerimiz, e, malum şu an e, Açık Radyo Destek Projesi'nin 16. yılını kutluyoruz hep birlikte. Bu güzel e, destek projesi 16. yılını erişti. E, bizim de ayrı bir bu konuda e, bir gurur kaynağımız diyebiliriz Tabii değil mi Tabii, rekorumuz bile olabilir evet, bu. Evet, 15 yıldır biz de burada sizin desteklerinizi talep ediyoruz. E, ayrıca bireysel olarak da tabii ki Bu radyonun destekçisi olmaktan Çok büyük mutluluk duyuyoruz Evet ilk telefonumuz geldi Bu arada bir e, şeyimiz de var Minik bir armağanımız da var Bu bir saat boyunca bize destek verecek olan Her bir açık radyo dinleyicisine Yani arayıp da e, maddi destek verecek olan e, Bir manada radyonun e, Gelişimine, büyümesine Devamına madden destek verecek olan ilk 20 dinleyicimize Simge Pınar'ın Salı günü zorlu stüdyoda yapacağı albüm lansmanından iki kişilik davetiye armağan ediyoruz. Ve Eraslan'ın <gülüyor> belki şüpheci bakışları arasında onlarca e, dinleyicimizi bekliyoruz destek olmaya. E, ayrıca ben de kendi kontenjanımdan e, üç adet mor ötesi sultani yegah e, planı yapıyorum. E, Sevgili desteklerimize sunmak istiyorum. Çok güzel. Plak severler 3 kişiden biri olup bu plakları kapın bakalım. Aynen bu 23 kişi biterse eğer ben de çılgın projemi açıklayacağım. Ama önce bu 23'ü bir bulalım. Nasıl bulacağız? Hemen şöyle bulacağız. Ya açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesini tıklayacaklar dinleyicilerimiz. Ya da 0212 343 41 41 arayacaklar. Evet, Açık Radyodayız 94.9 ee, dinliyoruz destek projesinin 16. 16. sinde bir türlü konuşamadım evrastanın e, sanıyorum e, ustalığına erişmem için bir parça daha destek yayın yapmam gerekecek. Abi o başka <gülüyor> bir kademe biliyorsun. Gerçekten öyle. <gülüyor> o sırf yani başka başka bir şekilde de etki ediyor insanlara herhalde. Böyle bir hipnoz gücü var. Bir, bir, bir, hipnoz bir... gücü var. Ben kendim destek verdikten sonra bile radyoda e, rastladığımda destek vermek istiyorum. İçimden böyle bir şey aynen, çıkıyor. Aynen. Ve şimdi e, neden bu destek projesi Açık Radyo'yu her zaman dinlemeyen dinleyicilerimiz varsa diye. Açık Radyo e, bu desteklerle aslında tamamen kendi yanında kavrulmayı hedefliyor. Yani sponsorsuz, radyo, e, reklamsız bir radyo olma yolunda bu destekler çok değerli çok değerli çünkü Açık Radyo e, bağımsız bir oluşum, özgür bir radyo burada bir patron yok e, gönüllülük esası her zaman e, en önde ve çeşitliliğe, değişik seslere değişik fikirlere çok açık e, ve bu sayede de dinleyicilerini e, çok boyutlu bir şekilde besleyen, öğreten, onlara iyi vakit geçirilen, e, düşünmeye sevk eden çok çok önemli bir kültür kaynağı. Şimdi düşünüyorum 25. yıl neredeyse Tabii. Doldu olacak. 24. yıl bitti 25'ten gün alınıyor bildiğim kadarıyla bu bağlamda bizlerin de hayatının yarısından fazlasında açık radyo var ve ölene kadar da hatırlanacak ve umarım ki biz ahirete erdiğimizde daha nesiller boyucu da dinlenecek dinlenmesi gerekiyor başka şeyleri de ön ayak olacak böyle bir şekilde bu arada şahane bir tesadüf örneği 16. destek yayını bugün 16 yıldır devam ediyor demek ve 16 yıl önce bugün bir başka gözümüzün nuru yayın organı bir gün gazetesi yayınına başladı. Dolayısıyla evet. onun da bir günün de doğum günü kutlayalım. Evet. Hem Açık Radyo hem bir gün daim olsunlar. Evet. Ee, şimdi tekrar dinleyici destek projesine destek vermek için aramanız gereken numarayı hatırlatacağız. Mor ve ötesi şu anda Açık Radyo'da ve yardımlarınızı bekliyoruz desteklerinizi bekliyoruz de acil için <gülüyor> hocam bir evet, <gülüyor> verb'te geldi hocam verb Hazır geldi hazırız 0 evet <gülüyor> 0212 <gülüyor> 343 41 41, 41. hala destek olmadıysanız lütfen tam şimdi 0212 343 41 41 Evet açık radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayınında 16. Radyo Şenliği'nde e, mor ve olarak sizinleyiz. Efendim e, Burak Bey'cim e, istediğimiz desteği bulana kadar buradayız diyebilir miyiz? Diyoruz tabii ki. E, tabii biraz şeyin dezavantajını belki yaşıyoruz. Ama bu da bizim maharetimiz olsun. E, Destek Projesi'nin son günü bugün. Aynen. E, son ana kadar bekleyen sebatlı dinleyicilerimizi... Destek Şemsiyesi'nin altına alacağız. Evet bizi özellikle akşam derbiden önce dinleyen bütün dinleyicilerimiz için mükemmel bir iş yaparlar radyo destek olarak. Buranın ne ifade ettiğini anlattık. Geçtiğimiz 15 yılda aslında 14 yılda çok anlattık. O yüzden kendimizi evet. tekrar etmek de istemiyoruz ama aşığız biz size aşığız. Evet. Siz ne biçim, evet. ya, ne güzel radyosunuz ya. <gülüyor> ya ne güzel radyosunuz siz diye. Biz Eraslan'ın yokluğunu doldurmak için aslında daha performatif bir şey düşünüyoruz. Ama tabii esasında içe kapalı şarkı yazarları olduğumuz için tuhaf şeyler olabilir. <gülüyor> ama yani yine de açıkradyo.com adresinden arayıp destek olabilirsiniz. Şimdi Açık Radyo her zaman çok düşünceli bir radyo. Burada çalışan insanlar da hepsi... Harikadır gerçekten, yıllardır girer çıkarız, mükemmel insanlar. Şimdi bize bir adaptasyon sorumumuzu çözmek üzere e, reverb'lere boğdular biliyorsunuz evet. size. Buradan sesleniyorsa buradan seslenmek istiyoruz. Çünkü niye? Biz iki gün önce de reverb'lerdeydik. Evet. Şirin ilimiz Bursa'ya gittik, e, hamama girdik. <gülüyor> evet ya, efsane bir reverb. Biz bir de Ay'a irini de yaptığımız konserden evet. sonra reverb'ün de aşığı olduk. Orada o kadar büyük bir kubbe var ki bizim, her yerde hala çınlıyor bizim biz konser Biz bu yorba aşığız. 29 Ekim'den beri. Evet ee, demişken efendim ee, belki oradan da bir şey çalarız daha sonra. Şimdi ama destek zamanı. Evet. E, Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi'nde özel yayının son gününde ee, Açık Radyo'ya dolayısıyla bize hepimize bütün İstanbul'un nefes borularından bir tanesine destek olmak için Türkiye'nin aynı zamanda dinleyici destek attı. 0212 343, 343 41 41, 41. Yine devam ediyoruz. Açık Radyo Dinleyiz Destek Projesi'nde. Bize ilk gelen sonuçlar çok olumlu. Geçinin sonuna kadar da böyle gideceğini umuyoruz. Lütfen destek sayılarını yeniden saymamızı gerektirecek şeyler evet, olmasın. olmasın. İstemiyoruz bunu. Biz Yüksek Radyo Kurumu'na güveniyoruz. Ve şu anda Erastan'dan devraldığımızın üzerine en az kaç destek eklemiş durumdayız dersiniz. Geliyor bilmiyoruz ama benim hissiyatım Güzel, Bin, güzel sayılar. Binlerle ifade ediyor, binlerli ifade eden şekilde. Evet. Peki Harun, e, iklimin resmini yapabilir misin Harun? Yapamam abi. Abi bir düşün. Ah, o kadar hiç bilemedim ben. Nasıl olacak? Yap. 16 destek almışız yayına başladığımızdan beri. Sessiz sedasız. Şunların farkındayız. Ee, başka zamanlarda destek geldiği zaman telefonlar çalıyor. Buralarda hep böyle yıkılıyor buralar. Yine destek geldi falan diye. Biz hiç bunları yaşamadan 16 desteğe ulaştık. Sevgili Ömer abi. Bunları görün. Bunları duyun. Meral. Eraslan sen de duy. Bakın 10 dakikada reklamdan sonra girdiğimiz belki 15 dakika içinde. Allah. Bak, ver reverb. Geldi. Ver, ver, ver, 16 16'ya ulaştık ve <gülüyor> şimdi amacımız <gülüyor> 30'a ulaşmak. Evet. Evet 30'a ulaşmak istiyoruz. Nasıl olsa bu sayıların e, aşinasısınız. Biz 207'yi e, 222 yapana kadar buradan gitmeyeceğiz. Evet 222 yapmak istiyoruz. Evet. Ve dolayısıyla 0212 343 41 41, 41 arayın diyoruz. Evet sevgili Açık Radyo dinleyicileri 94.9 Açık Radyo canlı yayınında... ...dinleyici destek projesinde Burak ve benimle berabersiniz. Mor ötesi 15. sene katılıyoruz. Evet bir bakın destek evet. sesi duyunca hemen Türkçem bozuldu. Çok heyecanlıyız. Ee, hep destek tam destek diyoruz. Ee, <gülüyor> i̇ri olun diri demiyoruz <gülüyor> ama yani. Destekleriniz çok önemli. Açık Radyo'nun daha da güçlenerek için ve sıradaki şarkı aslında daha çok yeni çıkan bir albümden geçtiğimiz cuma günü yayınlanan Simge Pınar'ın Güzel Şeyler albümünden ki ilk 20 dinleyicimize onun salı günkü e, e, lansman konserinden çift kişilik davetiye hediyemiz vardı ve e, dinleyeceğimiz şarkı şarkıda Gülten Akın'ın muhteşem şiiri Kestim Kara Saçlarımı'dan yapılan aynı ismi taşıyan beste. Simge Pınar Kestim Kara Saçlarımı Taktı yasaydı töreydi dur İçinde, dışında, yanımda değilim İçim ayıp, dışım geçim Sol yanım sevgi Bu nasıl yaşamaydı dur bu nasıl yaşamaydı, dur İçimde bunaltı gittikçe Kadırdıniz Destek Projesi 0212 343 41 41, 41. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri 16. Açık Radyo Destek Projesi kapsamında Mor Ötesi'nden Ben Burak Ben Harun ee, Buradayız her sene olduğu gibi bu senede desteklerinizi istiyoruz bekliyoruz son gün olmasına ee, Aldanmıyoruz ee... Ve de 10 geçe girdiğimiz Yayında daha 21 dakika yeni doldurmuşken Az önce 21 desteğe ulaşmıştık Ki bu aslında 50 dakika için 50 yapar Doğru Peki Sayın Harun Tekin, sabah Kayseri'deydiniz. Evet. Bugün burada Tophane'de, İstanbul'dasınız. Bu enerjinizi neye borçlusunuz? Nereden alıyorsunuz bu enerjinin kaynağı nedir? Ya bu tabii dinleyicilerimizden alıyoruz bu enerjiyi. Evet. Evet, sizden de alıyoruz çünkü siz de oradaydınız zaten. Birbirimiz, birbirimizi şeye ikna ediyoruz bu bu saatlerde uyunabilir bu saatlerde uçak olabilir evet, efendim sağlıklı beslenme tabii en önemlisi en hmm. önemlisi hep uykumuza yemeğimize çok dikkat ederek örnek insanlar olarak bütün turnelerimizi gerçekleştiriyoruz. Bunların önemli örneklerinden birini geçen e, yıl Amerika turnesinde gerçekleştirdik. Evet. 11 günde 9 konser verip Buradan oraya ve oradan buraya uçtuklar hariç 5000 kilometre yol yaparak 11 günde bu sırada herhangi bir dispanser poliklinik evet, hiçbir hastaneye hiç bir hastaneyi görmeden gayet güzel geldik. Bunlar Tabii önemli. O kadar bir daha kendimizi zorlar mıyız? Gerek yok belki ama hani 5 gün 5 konser, 6 güne 4 konser bunlar e, alışkanlık var. Yani şey var. E, ne derler? Kilometre var kilometre var. Dolayısıyla yani ne kadar iyi bir grup olduğumuzu anlatmayalım şimdi. Lütfen evet, buraya girmeyelim. Evet. evet gerçekten e, zannedecekler ki narsist filanız. Hayır. Hiç öyle değiliz. Biz şu anda açık radyoda Eraslan'ın geleneğini sürdürmeye çalışıyoruz sadece. Kendimizce heyecanlı, neşeli, hiperaktif olmaya çalışıyoruz. Bunun da meyvesini topladığımızı inanıyoruz. Çünkü 22 dakikada 24 destek. İşte. i̇şte bakın. İşte, i̇şte e, insanın ne? gerçekten gözyaşlarına hakim olamayası geliyor. Çünkü o hatırlatmamızdan sonra dinleyici desteği geldiğinde telefon sesini de duymaya başladık. E, bu şekilde gidersek e, desteklerin yeniden sayılmasına da gerek kalmayacak. Kalmayacak, destekler evet. taşıacak. Son derece güzel. Sizi tebrik de etmek istiyorum. Biraz evvel dinledik. Simge Yapınar'ın albümünde e, yoğun olarak çalıştınız. Çok teşekkür e, ediyorum size. Bunun için nasıl vakit buldunuz? Bunun için aslında biraz e, uzun zamanda yayılan bir projeydi. E, dolayısıyla aslında e, sabır gerektiren özellikle Simgi için bir projeydi ama... Bütün bilgimizde, gölgümüzde, desteğimizde onun yanında olmaya çalıştık. Ki sen de öyle, bütün arkadaşlarım da öyle. Zaten Rakun Müzik etiketiyle yayınlandı. Evet, evet. Ondan sonra cuma Cüme... Simge Pınar da Açık Radyo destekçisidir değil mi? Tabii, hatta pazartesi günü geldik kendisiyle burada. Albümündeki bazı şarkıları ilk defa burada çaldık. Harika. Evet, şimdi Açık Radyo destek projesinde e, ilk yarım saati doldurduk ve e, destek projesine destek olmak için telefonlarımızı bir daha hatırlatalım. Hatırlatalım. 0212, 343 41 41, 41. <Sessizlik> Çık radyodayız 90.9 ve e, her şey e, çok iyi gidiyor, destekler artarak sürüyor. Bu arada çaldığımız şarkıları anons etmeyi genelde unutuyoruz çünkü hep desteği ön plana tutuyoruz. Şimdi başlayan şarkı Bill Joel'dan We Didn't Start The Fire, az önce The New Radicals'dan You Get What You Give dinledik. Yayına Zazi ile başlamıştık, Exes and Owls dinledik Elking'den, Cameo Lover Kimbra'dan, Divine Comedy'den National Express. ...ve en sonunda Simge Pınar'ı demiştik? Evet. Şimdi... ...dinleyici destek projemizde bir de AçıkRadyo.com adresinden... ...destek olabileceğinizi hatırlattıktan sonra... E, ...neler söylemek istersin Burak? Ee, Açık <gülüyor> Radyo ile ilgili yine bir iki, anılar anlatılabilir. Bunlar evet anlatılabilir. Hani 15 yıldır anlatıyoruz. Ama e, mutlulukla da görüyoruz ki... ...her sene yeni dinleyiciler katılıyor. Artarak destekler devam ediyor. Ve Açık Radyo e, hak ettiği ilgiyi... E, ...görüyor... ...daha fazla sayıda insan... ...Açık Radyo dinliyor. Bu gerçekten çok iyi bir şey. Aynen. Bir de önünde bu dinleyici destek projesi... ...aslında yahu bir sürü insanın... ...belki de olur mu öyle şey diye diyeceği bir yerden... ...bugün Açık Radyo'nun... ...bütün Aynen. yıllık gelirinin %60'larını... ...65'lerini galiba Aynen. karşılayan yani bir yere geldi. Öyle radyo olur mudan... ...böyle Tabii. destek dinleyici... ...hiç radyosunu yaşatmak için... ...para mı ödermişi de... ...yıktı geçti. Ve gayet sağlam adımlarla gidiyor... Ee, şey dedim hani hayatımızın değil mi yarısından fazlasında bir şekilde açık radyo var. Kesinlikle. Hem e, kulaklarımızda var, hem insanlarla var. O insanların yüzlerini görmüyoruz ama e, ilginç hepimiz yaparız. Ben onların e, bazen yüzlerini şey yapıyorum, hayal ediyorum. E, hepsinin verdiği ayrı bir his var. Anlattıklarının dışında bazen tonlamaları, konuşma halleri e, hayatımızın zenginlik katıyor. O insanlar bizim hayatımızın e, bir noktasında dolaşıyorlar. Mesafeysun. Evet, Beysun tabii vücuda da gelmiş bir örnek. <gülüyor> Sevgili Beysun Gökçin, benim için e, denizcilik dünyasına attığım adımlarda ilk elimden tutan insanlardır. Beni teknesine davet etti. Onun yanında Yelken'i öğrendim, gezdim. Bu da mucizevi bir durum çünkü önceden ben onun dinleyicisiydim. Ayrıca 2003 yılında biz Dünya Yalan Söylüyor albümünün ilk provalarını Beysun'un Fotoğraf Stüdyosu'nda yaptık. Evet orada yaptık ve çok da bizim için kısa dönemde çok büyük işler başardığımız bir mekanda orası. İtalyan kültürünün yanında öyle gürültü dolayısıyla bazen çalmamamız gereken bir yerde Evet. o bir derdim vardır canbazları orada evet orada ilk defa İtalyanca sınıfları dinledi ders Didi... aralarında alkışlıyorlardı sağ olsunlar öğretmenleriyle birlikte biz de diyorduk ki galiba bunlar iyi ya bu şarkılar bir şeye benziyor galiba alt katta da Bronx vardı orada hep cumaları galiba bir roller Gripin çalışırken bizi duyarlarmış ya bunlar bir şey yapıyor, ne oluyor, ne oluyor? <gülüyor> o binada işte o Beysun'un stüdyosunda gelişti bütün bunlar. Dolayısıyla Beysun da bizim için radyodaki seslerden biri olmakla beraber hayatımızdaki de renklerden biri. Niye Beysun'dan bahsediyoruz? Çünkü yaşasın ne mutlu ki buradayız ve beraberiz. Şu anda kendisi bizi görmüyor. Çünkü yaramaz birisi olduğu için onunla ilgili bütün söylediklerimizi evet, kaçırması gerekiyor. O zaman öyle bir insan. Öyle Evet. Ee, teşekkür ediyoruz kendisine. Ve hemen... Fokus diyoruz kendimize. Evet, fokus ee, yapalım. Dinleyici destek projesini e, tekrar hatırlatalım. Açık radyodayız. Belki biraz içeriğinden de bahsedelim. Tabii, yani yani e, bir saatlik programa 250 TL ve katlarıyla destek olabilirsiniz. Evet. Bunu çeşitli çeşit şekilde yapabilirsiniz. Sürekli se tekrardığımız 0212 343 41 41 numaralı telefonu arayabilirsiniz. AçıkRadyo.com'dan destek olun butonunu tıklayabilirsiniz. Onun dışında buraya gelen sevgili dinleyiciler var. AçıkRadyo'nun bir güzelliği de bu. E, kapalı değil. E, arada sınırları, duvarları, güvenlikleri, X-rayleri olan bir yer değil. Yaşayan bir yer, gerçek bir yer. O yüzden burayı sürekli gelişerek daha fazla insana ulaştırarak yaşatmak zorundayız. Tekrar tekrar desteklerinizi istiyoruz. Evet. 0212 343 341, 41 41. <gülüyor> said that case in my room Coca-Cola. she said fine and then in 30 seconds time she said i wanna live like common people i wanna do whatever common people do i wanna sleep with common people i wanna sleep with common people To do. I took it to a supermarket I don't know why but I had to start somewhere So it started there I said pretend you got my no money So Radyo dinleyici destek projesinde Ben Harun Ben Murak Mor Ötesi 15. defa desteğe geldi 16 yıl içerisinde Sizden de destek istiyoruz Açık Radyo'nun yayına daha da güçlü devam için Ve evet, 225 sayısına ulaşmışız Bu da demek oluyor ki gerçekten Hiç fena gitmiyoruz Dakikalar, Kırk az evet, 40 dakikalar ilerledikçe daha da artıyor destekleriniz Teşekkür ederiz 0212 343 41 41 Evet Açık Radyo 94.9'da dinleyici destek yayını devam ediyor ve çok güzel destekler alıyoruz. 30 küsür 38'lere falan ulaştık ki evet. bu saatte ve bugün gerçekten bizi ev mahcup etmediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyiciler o kadar iyi bir performansı var ki kendisini bütün hafta boyunca o kadar çok çalıştık kendisine takılmadan edemiyoruz. Ee, gerçekten o da bir gelenek. Onun sesini duyduğunuz zaman açıkça diyor destek vermek <gülüyor> istiyorsunuz. <gülüyor> ben yolda giderken mesela o gün diyelim ki geçen gün oldu bu. Evet. De bizzat destek vermişim ben artık o gün. Elastan'ın sesini duyunca bir daha destek veresim geliyor. Ben de yani Böyle direkt bir, cebime atıyorum. Böyle bir hipnotize, hipnotik bir gücü var. Şimdi çalacağımız şarkı e, aslında e, bildiğimiz bir gruptan. Mor Ötesi'nden. Evet. İddia isimli Genç, şarkı. Genç grup. Evet. E -E. Yani İyi. İyiler. Çalışsınlar. Güzel. Önleri açık olabilir. Örevizona gitmeyen, Örevizona dayı şarkısı iddiayla Morotisi tesirli ses diyor. 0212 343 41 41, 41. 41. 41. Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayınında Mor ile berabersiniz ve Mor iddia dinledik. Şimdi dinledik. biraz Mor Vötesi'nden bahsetmek istiyorum. <gülüyor> Delilermiş çünkü. Hayır. Dinleyici Destek Projesi'nde 15. defa beraberiz. 16 yılın sadece bir tanesini kaçırdık ve desteklerinizle radyomuzun daha da güvenle geleceğe bakması için her zaman da burada olacağız. Ee, geçtiğimiz yılın ötesinde bir performansla gidiyoruz bu sene. Hem de evet, son gün olmamıza rağmen. rağmen... Teşekkürler ee, ama yetmez. Evet, şimdi tekrar hatırlatmak istediğimiz destek numaralarımız var. Supergrass'tan alright dinlemeye başlarken evet, alright değilim 0212 343 41 41. Evet yayına tekrar girdik e, çünkü artık sınırlı vaktimiz kaldı. Evet son 12 dakikamız. 12 dakikada 12 en az 15 destekçi peşindeyiz. E, <gülüyor> açık Radyo Destek Projesi 94.9 canlı yayındayız. Ve bütün Mor severler ve bütün Açık Radyo severler kocaman bir aile olarak düşünüyoruz. Ve birbirlerine destekleyerek böyle yeşil ovalar, pastoral böyle bir şey düşünüyorum ben. Hobbitler, yani, elfler. Evet ön öncelikle bizlere inanalım açık radyo dinleyicisi inansın ki inanıyor herhalde ki çünkü bu gerçekten ideal. Evet yani ee, Türkiye'de o kadar yıl bir şey devam ettirmek imkansız aslında. Evet ve hep düşünmüşümdür yani bu bir mucizeli bir durum ee, hani çoğu zaman maalesef çölde gibi hissettiğimiz zamanlarda işte oradaki vaha Aynen. Ee, bazen tüm bu karmaşadan hem kişisel hem ülkesel sıkıntılardan sığınabileceğimiz nefis bir liman ee, dost sesler ...her zaman e, akıl açan sohbetler... E, ne mutlu ...müthiş ki, bir şey. Ne mutlu ki biz de böyle çeşit çeşit zamanda yakınlaşıp yakından da partisi olma şansımız oldu. Evet sen kısa da olsa evet. e, programcı geçmişinden bahsedin Programcı kanalı. geçmişim çok acayip. 99 yılında Ömer abi böyle bir proje var bunu ancak cahil cesaretine sahip bir genç yapabilir dediği için... Ben de kendimi programcı olarak Teşekkürler. buldum. Teşekkürler. Ama haklıydı. Bin yılın müktesebatını yapmıştık. <gülüyor> Vita Activa isimli programda. Evet. Her Cuma hafta... günleri hatırlıyorum, dinliyordum. Abi her hafta çok enteresan konuklar geliyordu. Hakikaten Oruç Arobo ile başlamıştık. Bir konuğumdan ilk duyduğum cümle şeydi. Yavaş gel. <gülüyor> Çünkü... <gülüyor> Yani işte en büyük felsefecimiz falan dedim herhalde öyle bir şey. O da ona ha. öyle cevap şey vermişti. Oruç Araba'nın programı da vardı. Vardı. vardı. herhalde 3-4 e, filozof dedikodaları aynen e, sürmüştü de bayağı. Evet yani çok acayip benim en azından kendi deneyimde o program çok gençken çok acayip insanlara tanışma şansı demek oldu. Tınas eski bakanlardan. Evet, Onunla mesela eğitim konuşacaktık. Ben bant yayındı. Uyuyakaldım yine böyle bir konser ertesi ve <gülüyor> gelemedim ben yayına. Ve sonra bir hafta sonra açık radyoya bir geldiğimde bir baktım. Ömer abiyle konuşuyorlar falan. Ben böyle çok özür diledim. Çok rezil hissediyorum kendimi falan dedim. Ve e, özür için hatta böyle çiçek falan okuyordum. O da şey dedi. Ya ben yani çok defa ekildim ama ilk defa bana böyle çiçek alan birini gördüm dedi. Böyle nezaket. Nazik insanlar. Nazik insanlar. <gülüyor> hepsi. Bazıları artık aramızda olmayan çok değerli konuklar ondan sonra. Efendim, söyleyeyim güzel anılar var. Onları ayrıca da her sene anlattığımız için tekrar tekrar düşmek istemiyoruz ama Açık Radyo'nun herhalde podcastlerinde de arada aslında onlar nasıl oldu Didem Hanım var mıdır? 99 yılından program tamam. Yok bize değil de artık o yıl daha doğmamış olan dinleyicilerimiz olduğu için evet Açık Radyo'da artık son 10 dakikaya girdik. Yani bizim hayatlarımızda kapladığı kadar güzel bir yerde umarım siz dinleyenler sizin hayatınıza da kaplıyordur bu mucizevi muhteşem oluşum. Ee, hep destek verelim. Ee, yakınlarımızı tanıdıklarımızı destek vermeye e, teşvik edelim. Onların da e, bu vahadan beslenmelerini sağlayalım. Bu çünkü paylaştıkça da e, güzelleşen bir şey. Ah radyo benim olsun sadece benim ben dinleyeyim böyle bir şey olamaz zaten. Ee, tekrar tekrar desteklerinizi istiyoruz ve tekrar desteklerinizi istiyoruz ve yeni destekçileri de bekliyoruz. Bunun için telefonumuzu tekrarlıyoruz. 0212 343 41 41 Tekrar tekrar merhaba sevgili dinleyenler. E, niyetimiz belli. Bir saattir konuştuklarımız belli. Tekrarlamaktan bıkmıyoruz. Israrla desteklerinizi istiyoruz. Açık Radyo dinleyici destek yayını... ...özel yayınında... ...Mor ile birliktesiniz ve... ...evimiz dediğimiz Açık Radyo'nun... E, ...daha uzun yıllar... ...güvenle ve... ...belki de artık reklamsız... ...yayınla devam etmek için... ...bulduğu şahane bir yöntem olan... ...Dinleyici Destek Projesi'nde... ...desteklerinizi bekliyoruz. 0212 343 4141 Müzik 41. <gülüyor> Bir destekçimiz. Telefon sesleri gelmeye başladı yine ve biz bir saattir yayında olacağız yakında. Gerçi 10 dakikamız da şeydi ama neyse. Eraslan tarafından bir evet. gasp durumu oldu. Bunu neyse, tüm bunu... evet dinleyicilerle paylaşacağız. Çünkü evet ama böyle... biz o kadar iyi gidiyoruz ki o şeyler desteklerin yeniden Gerek sayılmasını yan da istemeyeceğiz. Çok iyi durumdayız. Kesinlikle. şeyin başından beri dakika başına birden fazla bir ortalama gidiyoruz ki Pazar günü son gün bu saat için şahane. Teşekkür sayı. ederiz. Teşekkür ediyoruz ama destekçilerimize ama çok Eraslandan çok teşekkür edindik. Asla durmak yok. Yani burada biz Kesin. durursak düşeriz. Aynen ee, öyle. Ben bazen mesela Eraslan bir hızlandığında Allah falan böyle evet. terlik nereye ben nereye falan hemen t şey oluyorum yani. Destek için bugün ne yaptın gibi bir ses tonu geliyor oradan evet. ve hemen mesela bir tweet'e falan bası, basıyorum işte size. Evet. Burada önemli olan şey şu. Açık Radyo'nun bir yıllık giderlerinin 160'ını 65'ini belki daha sonra 70'ini karşılamak üzere dinleyicilerinin seferber olduğu bir hafta söz konusu. Bunun ne anlama geldiğini e, anlatmama gerek yok ama en kısa yolu reklamsız yayın diyebiliriz. Özgür, zaten o konuda bir sorun yok ama Özgür yayın konusunda. Açık Radyo bizim Türkiye'de en en en çok sahiplendiğimiz, en sevdiğimiz çok yaş abi. Yerlerden bir tanesi, yayın organlarından bir tanesi onu desteklemek için. Destek hattımızı tekrar tekrar hatırlatıyoruz. 0212 alan kodu 343 41 <gülüyor> 41. Come together. Şişt. Açık Radyo Destek yayınında son dakikalarımız ve dinleyici destek projesine katılmak için, radyo destek vermek için açıkradio.com adresinden destek olun. Düğmesini tıklayabilirsiniz ya da 0212 343 41 41 arayabilirsiniz. <Gülüyor> Tekrar merhaba sevgili Açık Radyo dinleyenleri. Ee, yavaş yavaş bu yıl bize verilen görevin sonuna geliyoruz. Bir yıl daha geçti. Burası da ilginç oluyor. Yani her sene hım, bir yıl daha geçti, bir yıl daha geçti. Onun dışında 15 sene geçmiş olmasına inanamıyorum. Yani evet, İlk yani, dinleyiciler teknolojisinden. O yüzden zaman yok, mekan yok. Sakin olun sevgili dinleyiciler. Bunu aynen, söyleyebiliriz Aynen. Ee, bu şey, Açık Radyo'nun böyle bir zaman e, ölçer durumu da var bende. Bildiğiniz gibi sevgili Harun Tekin. Günlerle aramda pek iyi değildir hangi gürdeyiz neredeyiz falan pek bilmem ama bazen mesela ben işte programlardan Allah falan, önce sağlık yine mi cuma oldu ya <gülüyor> nasıl geçti hayat ya su gibi falan Aynen. ondan sonra e, sinefiller sevgili karşımda cuma gününü mesela ah bugün cuma deriz o zaman Bu kadar. salı sabahları başka şey deriz. ...bu kadar net bir açıklığa dinleyicisi var karşımızda yani... ...Burak Bey hakikaten o konuda hepimizin ötesindedir. Bu arada şimdi çok özel bir kayıt dinleyeceğiz galiba. Onu... ...bir duyabiliyor muyuz? İyi, Duyamıyoruz galiba. Bu da yeni çıkan Amerika bir grup. Açıkla <gülüyor> bekliyor. 203, 51, 41, 42. <gülüyor> <gülüyor> 212, 343... Kırk bir kırk bir araya destek olun. Var bu var yani. <gülüyor> Yağmur güveni verdiniz. Evet, bu da benim sevgili oğlum. Ee, o da tabii doğduğundan beri açık radyoyla şey e, birlikte büyüyor. Tatlı bir zehirlenme içerisinde. Kendisi geçen gün evde böyle kırk bir kırk bir kırk bir falan diye dolaşıyor ki... Kaydettim gönderdim. Gördüğünüz gibi boru sesiyle o da desteklerinizi istiyor. Esirgemeyin. Hadi son bir dakika. 0212 343 41 41 And when the sun is out got something I can laugh about I feel good In a special way I'm in love and it's a sunny day Good day, sunshine Good day, sunshine Good day, sunshine We take a walk The sun is shining down Burns my feet as they touch the ground Good day, sunshine Evet değerli açıklar dinleyicileri Bizi ayrılan sürenin galiba sonuna geldik Ama çok verimli ve güzel bir saat geçirdik evet. Gerçi 50 dakika geçirdik Eristan'ı öyle olgun gördü için Ama olsun Biz o 50 dakikada yine üstümüze düşeni yaptık ne yapalım? Bize de ayrılan zaman bu kadarmış. Evet bu kadar. Daha çok e, ayırsınlar. Evet seneye artık bunları lütfen. Evet. Yani bu destekleri daha da arttırarak daha geleceğiz. Da e, büyük e, fanıyız, aşığız bizim evet. radyoya. Tekrar tekrar açık radyoyu e, yaratanlara, burada e, program yapanlara, burada e, teknik kısmında her kısmında destek verenlere çok çok teşekkürler. Bugün e, bizim sesimiz aracıyla buraya destek verenler. ...başka zamanlarda destek verenler... ...Açık Radyo'yu yaşayanlar... ...yaşatanlar... Ee, ...bu mucizenin parçası olduğu için... ...gerçekten çok mutlu ve gururluyuz... ...önümüzdeki umarım ki... ...nice 15 yıllarda da burada sizin desteğinizi isteyebiliriz... ...çok teşekkürler diyor... ...ve giderken son bir defa daha... ...Dinleyici Destek Projesi'nin telefon hattını hatırlatarak... ...size Aynen veda adam. ediyoruz... ...değerli dinleyiciler... ...0212-343-4141... Aço destek bekliyor. 0-3-51-41-41-212-343-41-41 ee, Araya destek olun.